1164 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in teravih namazına teşvik etmesi, evet, Hazreti Peygamber herhangi bir namazı emretmeksizin Ramazan gecelerinin ibadetle geçirilmesini teşvik ederek, kim ki faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle geçirirse, onun geçmiş günahları ef olunur, derdi.